Hocam, Bediüzzaman Hazretleri bazı alimler için onlar benim üstatlarım demiş. Onun bu sözünü nasıl anlamalıyız? Evet. Bu mesleğin hususiyetleri açısından üstadı olabilir. Bu mesleğe ait hususiyetlere esas olmuştur. Yani iman ve Kur'an hakikatlarının böyle geniş çapta şerh edilmesi, bu sistem içinde ortaya konması mevzunda bu isimler Cenab-ı Hakk'ın Esma Hüsnasında birer esastır. Tabiri diğerle, bunları isterseniz o isimleri usulü dindeki veya fıkıh metodolojisindeki külli kaideler gibi alabilirsiniz. Değişik şeyleri onlara icra etmek suretiyle dünya kadar mesele istimbat edebilirsiniz onlarda. Aynen o isimlerde ihtiva ettikleri manalardan çok şey çıkarılabilir. Mesela gördüğünüz gibi diyelim, per hayun kayyumun hakemin adlun kudusun. Burada o altı tane ismi biraz isma azam takdir ederek şey yapıyor. O işin menşei de İmam gazal hazretlerine dayanıyor. Ona güveniyor. Onlara çok değişik izahlar yatırmış. Bir başkasının o tarzı izah ettiğini esma üstüne değişik esma üstünlara baktım. Ben o tarzı izah ettiğine şahit olmadım. Hatta çok bariz gibi olan şu nansı çokları görememiş. O nans şudur yani. Esma ilayn'in bir zatüluhüyete bakan yanı var. Bir de efal alemine bakan yanı vardır. Dışta esas asarı görülür. Mesela tek oradaki isimlerden tek birini arz edeyim. Diyelim Kuddüs ismi. Kuddüs ismi Cenab-ı Hakk'ın mukaddesiyetine delalet eden bir isimdir. Kuddüs zaten mukaddes demektir. Efendim, kutsal, Türkçemizde kullandığımız sallı, selli kelimelerden yani. Kelime yanlış olabilir. Bunun eskiden dilcilerce, demin akışası yapıldı bunun. Dile çok dikkat eden Peyami kullanır da hatırlarım tercümandı 60 öncesi. Birisi de itiraz etmişti, fiziksel, kimyasal diyordu merhum. Yani ne diyeyim ben, fiziki mi diyeyim, kimyevi mi diyeyim falan. Oysaki demiş yani eskiden denebilir. Bir mahsuru yok, fiziki, kimyevi denebilir yani, hayati yani biyoloji, hayati denebilir. İnsani, hayvani falan denebilir. Ama bunlar Arapça kelimeler zaten. Evet. Şimdi Kuddüs ismi Cenab-ı Hakk'ın kutsiyetini ifade ediyoruz. Zatü uluhiyete, tahalluki cihetiyle Cenab-ı Hak avarizden münezzeh, mukaddestir. Yemeden, içmeden münezzeh ve mukaddestir. Beşerle alakalı, mahlukatla alakalı hususiyetlerde münezzeh ve mukaddestir. Paktır, müberradır, manasına gelir. Fakat ef'al alemine tahalluki itibariyle Varlıkta ve hususuyla yeryüzünde, bizim gördüğümüz alan olan yeryüzünde, yeryüzü meşherinde yine onun tabiri, yeryüzü galerisinde onun tabiri, saray diyebilirsiniz onun tabiri, yeryüzü kitabı dersiniz, yanlış çizgiler içinde olmaması açısından, silikler olmaması açısından orada, sünger yememiş yerler olmaması açısından bir kitap. Şimdi o türlü şeylere meydan vermeme şeklinde bir mana çıkarıyor orada. İsmi Kudüs'ün cilvesiyle diyor, yeryüzü gayet paktır, temizdir diyor. İşte akülü mı olanlar şunları şöyle yerler diyor. Açsan bilmem neyi parçalar sonra gelir işte onu çakallar yerler, sırtlanlar yerler. Sonra gelir onu karıncalar yerler, kartallar yerler. Temizlerler yani onu. Dolayısıyla yeryüzü her zaman paktır. Ondan sonra da o mikroorganizmalar deniyor, onlar da gelir yerler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görünmeyenler manasına cinler diyor. Cinler gelir. Onlar cin kardeşlerinin rızkı var orada. Gelir onlar da yerler. Cin tabiri bir si şuur tıpkı bizim gibi mükellef olanlara denir. Bir de görünmeyen varlıklara denir. Hiç görünmüyor. Evet. Bu açıdan o meseleyi anlatıyor ismi Kudüs'ün cilvesinde. Asar ve ef'al alemine taluk etmesi itibariyle de ismi Kudüs yüzünde nezahete ve nezafete bakıyor. Onun sonunda da diyor, اَلْنَزَافَةُ e, مِنَ iman demiştir diyor, ismin çilvesini anlattığı yerde. Diğerlerini de buna mukayese edebilirsiniz. Bütün Esma-i böyle bir yanı Zat-ülüyete baktığı gibi bir yanı da insanların dünyevi, uhrevi hayatlarıyla alakalı değişik şeylere bakar. Mesela اَحَيُّنْ la yemut Yani bir yönüyle Zat-ülüyete bakar. Fakat bir yönüyle de o hay ismi hayatın kaynağıdır. Yani muhî demektir. Yeryüzünde hayat onunla meydana gelmiştir. Yuhî ve ümit ihya eder. Öbür tarafta da ihya eder Allah Celle Celaluhu. Hayatı bakiye masal eder. Dolayısıyla izafi bir bekaya müminler veya insanlar masal olurlar diyor. Bu da işte asar alemine, fal alemine tahalluki itibariyledir. Bunun gibi esmai ilah eden her birerleri Birer küllü kaide gibi manaları ve muhtevalarıyla değişik esasları işaret eder, onlara, onlara bakarlar. Onların yorumlarına birer esas teşkil ederler. Üstadın o başvurduğu şeyler, mesela Rahman, Rahim gibi, Hakim gibi isimler bunlar, birer şefkate delalet ediyor. acz fakr olduğundan dolayı bizden, İlahi enel-hâciz ve entel-kabîk mesela, kabî ismi demek var orada. Ben telgani ve enel fakir'' demek ki gani ismi var orada demek. O nur hareketi, sale-i nurlar biraz o ismi şeriflere dayanıyorlar. Rahim ismine dayanıyor şefkat açısından. Hikmet var ona dayanıyor. Hocam, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Esma-i teferruatlı olarak açmış mıdır? Yoksa kısa izahlar yaparak açılmasını sonraki zamanlara mı bırakmıştır? Evet. Öyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in esma açmakla bir şeyini bilmiyorum. Fakat esma şöyle açılabilir yani, kendisi de esma İlahi, mübarek sözlerinde kullanmış. Mesela bir söz söylemiş, sonunda İnne ve semil Basri demiş. Bu fezdeki Bir yönüyle önce söylediği o sözlerin hulasası manyesindedir. Kur'an-ı Kerim'de de geçen isimler, ister içte ayetin içinde geçti, isterse ayetin sonunda geçsin genelde ayetlerin sonunda oluyor. Mesela Alimul Hakim veya Hakimul Alim, Semiul Basir sonunda oluyor. Şu Hanellede tasavvadi ila minel masjidil haram ila el masjidil aksa Oradaki zamirin efendimize ijraca edilmesi de var. Miraç sırasında üstadona işaret ediyor. Allah Semi vasirdir yani Habib'ini böyle buradan alıp oraya götüren Nebisindeki sem da, Cenab-ı Hakk'ın sem bir tecellisidir esasen. İkisi de birden murad edilebilir. Fakat genelde zamil bir yere racı ise şayet diğer yere racı olmaz yani. Ait olmayabilir diye. Bunun gibi, şimdi o ayetlere bakılarak, ayetlerin muhtevalarına bakılarak, bu isimlere bir kısım manalar verilebilir. Bir de o isimlerin geldiği kökler itibariyle mana verilebilir nedir yani semden geliyor diyelim. Bu işitmeden geliyor. Basar görmeden geliyor diyelim. Dolayısıyla bir esas sem kelimesine yüklenen mana, bir de ıslahı manalar yüklemişlerdir onları yani. İşte insanın duyabileceği alanda günümüzde olsaydı şöyle derlerdi. Belli dalga boyundaki şeyleri işte alıp belli reseptörlerle beyine gönderme ameliyesi işi falan derlerdi yani. Bunlardan çıkarabilirler manaları. Bir de burada zatü ı Ülüyeti nazarı itibara alarak söyler. Mesela Cenab-ı Hak Semî olunca bizim gibi Semî olmaz o. Yani Zât-ı değişik yerlerde anlatılmış. Deniyor ki, gizli açık, her şeyinizi duyar o sizin. Bir yaprağın düşmesini de duyar ve görür diyor yani. İçinizden geçir, geçirdiğiniz şeyleri de bilir. Şimdi sen böyle bir zata nispet edilin, izafe edilince, ve edilince o zaman onun ulviyeti ve kutsiyeti, ihatası ölçüsünde ona bir mana verilir. Yani bir de kimse mi, kim basir yani. Bu kimse şayet ona göre o kelimeye manalar yüklenir. Esma-i yorumcuları daha ziyade bu zaviyeden mesellere bakmışlar. Muhiddin İbni Arabi Hazretleri'nin manzum Esma-i var. Bu ona yapılan şerh de büyük ölçüde bu zaviyeden yapılmış. Başkalarının da esma-i ilahi yorumları var. Fakhruddin Razi Hazretlerinin var. Önemli bir zat yani. Üstadın çok müracaat ettiği zatlardan birisi Fakhruddin Razi, birisi de İmam-ı Gazali. Bunların esma-i üsâ var kendilerine göre. Telahuki fikir başkalarına başka şeyleri de çağrıştırmış, hatırlatmış yani. Bu imam şunu söylemiş ama aslında bu şunu da hatırlatır falan demişler böyle. Bu tenavvüf fikirla günümüze kadar daha bir gelişerek gelmiş. Ve hepsinin de dedikleri şey doğrudur. Çünkü bir mahmili vardır onun. Meselayı üzerine bina edebilecekleri bir esas vardır. Ama Zaman'ın nurlarda esas olarak ele alıp öyle açtığı, şerh ettiği bütün esma ilahi. Bu da 99 esma-i ilahi derler de 99 değil. Kur'an-ı Kerim'de zikredilenler bile 100 küsur esma ilahi. Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeyenler var. ...başka velilerin söyledikleri var, onlara ilham edilmiş veya bir başka peygamberden almışlar. Hazreti Ali'nin söylediği gibi Cel Celitiyede Süryanice kelimeler var. Bazı İranca kelimeler var orada. İbranice İbranice'de bulamamışlar uzmanlar da. Fakat biraz Farsçadan bozma kelimeler var. Biraz bozulmuş, yanlış telaffuz ediliyor. Bu Cel Celitiyede de var bunlar. Yani hepsi Süryanice değil, hepsi İbranice değil onların. Onlar da var. Hazreti Musa'ya gönderilmiş, Hazreti Zekeriya'ya göndermiş, Hazreti Yahya'ya göndermiş, Hazreti Mesih'e göndermiş. Esma-i var. Efendimiz'in bir hadis-i şerifiyle öyle anlaşılıyor. Hasta olan bir insan dua ettiği zaman bir dua talim buydu. Öyle Efendimiz şöyle diyor. Şöyle deyin yani. Allahümme inne abduk ve ibnu abdik ve ibnu ametik nasiyeti bi'edik. Ma fi hukmik adım fi yakadavuk. Es'erüke bi kull ismin ve leke bi nefsik. Nefsine isim olarak taktığın, benim ismim dediğin şeyler, hürmetini istiyorum. Semmi-i <reading> tabiî <motherfabilen> nefseki. اَوَنْ زَلْتَوْ Kur'an-ı Kerim'de indirdiğin isimler diyor. Bakın ufaklı farklı yani. Farklı şey olacak ki atfedilsin birbirinin üzerine. Aynı şey birbirinin üzerine atfedilmez yani. Fetullah 1, Gülen 2. Ad, ad bile birbirinin üzerine atfedilmez. اَوَاَنْزَلْتَوْ kitabik, كِتَابِكَ اَوَاَلَّمْتَ وَاحَدًا min خَلْقِكَ diyor veya mahlukatından herhangi bir kimseye talim ettin. Peygamber veya veli diyor ona talim ettin diyor. اَوَاَاَنْزَلْتَوْ فِي اِلْمِ gaybi عِنْدَكَ veya da nezdü üluhiyetini hiç kimseye bildirmediğin, ilmi gaybında senin tuttuğun isimler diyor. Şimdi böyle çok esma ilahi olunca bilemeyiz yani. Bu kime ne öğrettiğini de bilemeyiz. Dolayısıyla... Hani Cevşen-i Kebir'de işte bin kadar isim deniyor. O da 300 kadar isimden bahsediyor. Belki 2000 bin tane Cenab-ı Hakk'ın ismi var. Bilemiyoruz yani bunlara. Bu açıdan, yani hepsi birden kül halinde görülse, bir Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yerlere bakılsa, bir zat-ı ait hasais diyebileceğimiz, onun münezzehiyeti, mukaddesiyeti, mübecceliyeti çerçevesinde onlara verilecek manalar dikkatle ele alınsa, bir de büyük zatların, ilhama masar olan kimselerin o mevzeki mütealaları ele alınsa, Sale-i Nur'da bir kıstas olarak elde tutulsa, bir metodoloji gibi esas, her şey ona irca edilerek yorumlansa, güzel bir esma yusuna yazılabilir. Cemal Hoca bana dedi ama, işte biraz ders okuyunca bir şey zannediyorlar yani. Aslında ben bir şey olmadığımı çok iyi biliyorum. Dedim, Mehmet Bey'in kızı bana bir şey demişti. Bir ben tam bana göre bir unvan dedim. O büyüdü şimdi Hümeyre, büyük yani. burada üniversiteye gidiyor. Küçüktü bir şey. Ümeyra Hanım efendi, Ümeyra Hanım efendi diyor. Küçük daha 3-4 yaşında. Sen de dedi hiçbir şey efendisin dedi. Ya dedim bana bu kadar güzel yakışan bir ünvan hiç olmamıştı. Hiçbir şey efendi bir şey yapamaz. Ki. Dişi olan insanlar esas yapar. Esma esrarı, biz daha esma mertebesini geçemedik. Yani şu asarın, Esma-i bir zuhuru ve tecellisi olduğu. Onu tam aynı ile görmek kepeği zor, biz onu da göremedik. Sıfatın hayalini görüyoruz, zat mevzunda. Bütün şeylere inanıyoruz.